133, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ceriri kelime-i şehadete, iman ve farzlara davet etmesi, evet, Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bana ey Cerir, buraya niçin geldin, dedi, ben, ey Allah'ın Resulü, elinde Müslüman olmak için geldim, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber sırtıma bir aba attı ve sonra ashabına dönerek bir kavmin kerimi, önderi, başı size gelirse ona ikramda bulununuz, dedi, sonra da, ey Cerir, seni Allah'tan başka ilah olmadığı, ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum, Allah'a ve son güne, kaderin hayır ve şerrine iman etmeye davet ediyorum, farz namazı kılıp farz zekatı vermeye davet ediyorum, buyurdu, ben de bunları yaptım, bu olaydan sonra Hazreti Peygamber beni her gördükçe tebessüm ederdi.